Mmm. -hmm. Rahman, Rahim, Alhamdulillah, Rabbi'l Alemin, ve ve Ala Muhammedin, ve ala alihi ve İmamımız nefis engeli üzerinden bizi ahirete ve cennete hazırlarken ayetler getirmişti. Bu ayetlerde takva ile ancak nefis dizginlenebilir şuurunu bize vermeye çalışıyordu. Nefis üzerinden devam ediyoruz. Yani nefsi terbiye etme, nefsi takva ehli haline getirme üzerinden devam ediyoruz. Daha önce nefisle ilgili bir ilave değerlendirme yapmış. Nefsin belli kademelerde isimlerinin farklı olduğunu düşünmüştük ama temel olarak kötülük emreden nefis, yaptığına yanlışlık puanları veren levvame nefis ve mutmain nefis yani artık kemale ermiş nefis gibi üç, bir nef üç türlü nefis kademesi her insanda bulunduğunu hedefin mutmain bir nefis sahibi olmak yani artık ey eyten nefsin mutmainne ey kemale ermiş nefis diye Allahu Teala'nın hitap ettiği nefis sahibi olma sürecini nasıl işleteceğimizi bize öğretiyor rahmetullahi aleyh fe hada bayanu kulli hayrin ve saadetin fi't tayn tahta hadi't şu bahsettiği 12 ayet okumuştu. Bunlar takva başlığı altında dünya ve ahiret mutluluğunu açıklamaktadır. فَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ اَيْجُهَ الرَّجُلُ Ey insan sen bu ayetlerden nasibini unutmayasın. ثُمَّ الَّذ۪ي يَخْتَصُّ بِهَادَا اَشْيَعْنُ مِنْ اَمْرِ الْعِبَادَةِ سَلَاسَةُ اُسُولُ konusunda üç şey burada dikkati çeker. Üç şey çok önemli. اَحَدُهَا Bu üç şeyin birincisi. اَتَّوْف۪يكُ وَالتَّأْي۪يدُ اَوَّلًا Her şeyden evvel Allah sana yardım edecek. Allah seni başarılı kılacak. وَهُوَ <gülüyor> لِلْمُتَّق۪ينَ Bu yardım da müttaki kulları içindir. كَمَا كَالَ اللّٰهُ تَعَلَى وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ Bilin ki Allah müttaki kulları ile beraberdir. Bakara Suresinin 194. ayeti bu. Yani ibadet, kulluk konusunda 3 önemli sacayağı var. Bunun birincisi Allah'ın yardımı gerekiyor. Allah da, Takva ahaline yardım ediyor. Takva programı olan Müslüman da nefsine karşı zafer elde ediyor. Bu şekilde anlıyoruz. Ve thani, ikincisi, ıslahul ameli ve ittima muttaqusir. İkincisi de amelini düzgün yapacaksın, eksikleri tamamlayacaksın. Wa hubulil muttaqin. Bu da muttakilerin yapacağı bir iştir. Aman namazı eksik oldu aman filan işi eksik yaptım tamamlayayım bu müttaki insanın derdidir ki mekkal Allahü Teala yuslihlekum Allahu Allahü Teala sen ıslah etmek tamam etmek istediğin için Allah senin işini tamamlıyor ama bunu hangi kuluna yapıyor müttaki kuluna yapıyor yuslihlekum aamelikum Allah amelinizi ıslah etsin Ahzab suresinin 71. ayeti ve seylesi Üçüncüsü, kabulül amel. Amelin kabul edilmesi diye bir meselemiz var. Yani Allah yardım etti, eksiğimizi tamamladı. Kabul etmezse ne yapacağız? Bir de kabul diye bir dert var. وَوَلِ الْمُتَّقِينَ Allah da müttakilerin işini kabul ediyor. كَمَا Allahu Teala. Inna ma يَتَقَبَّلُ Allahu مِنَ الْمُتَّقِينَ Allah müttaki kullarının amelini kabul eder. Maide suresinin 27. ayeti. Hala, Nefisle mücadele bir takva programı ile ancak olabilir. Nefis başka türlü hizaya getirilemez. Takva ile. Halbuki burada bir dipnot gibi koyalım bunu. Sizlerin de dikkatini çekmiştir. Müslüman olarak hep Müslümanlığımızı kabul ederiz. Kimse ben Müslüman değilim, haşa demiyor. Ama belli işleri sanki Allah öyle emretmiş gibi takva adam. Mesela sakallı adam takva adam. Mesela perşembe günü oruç tutuyor, takva adam. Kadının tesettürü çok kalın, böyle bol gibi takva kadın. E nefisle mücadele? Adem Aleyhisselam'dan biri bütün insanların görevi. Takvasız nefisle mücadele olmuyor. Kaç tane ayet? 12 ayet okudu bize Kur'an'dan. Bu ayetler gösteriyor ki takva ehli nefisle mücadele eder. Gerisi nefsine esir olur. Ve bu hayatın imtihanını kaybeder. E biz Kalkarta takvayı e, böyle ileri yaşlı çok hoca efendi veya işte tarikat erbabı insanlara mal edersek bile bile bindiğimiz dalı kesmiş oluruz. Buna bindiğin dalı kesmek o. Çünkü takvadan başka çıkar yolu yok insanların, Müslümanların. Ve takva yaşlıların, tarikat erbabının değil, bütün Müslümanların kurtuluş reçetesidir. Biz, özet olarak bunu böyle söylüyorum şimdi, biz takvayı yani belli bir, Seviyenin üstüne çıkmış aristokrasisi Müslümanların gibi görürsek maazallah yanılmış olur. Takva tek reçetedir, tek alternatiftir çünkü. Wa madarul ibadet ala hadi lumaru Bu kulluk ibadet şu üç şey üzerine durmaktadır. Etteufik, övlen, hatta yamel. Bir işi yapana kadar Allah'ın yardımı. Sunmel Islahulit takcir hatta ayetim. Bir iş olsun diye Allah onu ıslah edecek, eksiğini tamamlayacak. Tümmel kabulü ida temme. Sen o işi fiziki olarak tam yaptın mı Allah da kabul edecek. Program böyle. وَاَدِي السَّلَاسَةُ هِيَلَّتِ يَتَضَرَّعُ ف۪يهَا الْعَابِدُونَ İlallâhi azze ve cel. Bu üç şey ibadet eden kullarının Allah'a yalvardığı şeylerdir. Ya Rabbi yardım et. Ya Rabbi eksiğimi tamamla, Ya Rabbi kabul buyur. Bize de ne vermiş oldu? Öğüt vermiş oldu. Bir duanın özeti şu olmalı, Ya Rabbi yardım et. Ya Rabbi eksik yaparsam tamamla, Ya Rabbi kabul buyur. Dua, sessiz, gece yarısı yapılacak en güzel dua. Yardım et bana, haramdan kurtulayım. Eksik yaparsam bu projeyi, sen eksiğimi tamamla, sonra da kabul et. Ve eselonu nefek ulun ve isteyerek şöyle derler yani abit kulları Rabbana ey Rabbimiz ve fikna lıtaatika sana itaat yapmayın e, bize nasibet o etmim taksiyreni eksimizi tamamla ve takbül minna ve bizim ibadetimizi kabul buyur. fakat kadu Ağa Allahü Teala, zâlîk külhehü alı takwa. Allah ta Takva şartıyla bunların hepsinin sözünü veriyor. Bu eramı birhel müttaki bununla da müttaki kuluna Se yesel. o istemiş olsun veya istemesin müttaki kuluna bunları söz veriyor Allah. Her isteyene değil. Feleyke bir haddi takva in a ibadatallahi subhane Sen Allah'a ibadet derdin varsa, Takvayı sana tavsiye ediyorum. Bel in aratte saadetet dünya vel ukubâ. Hatta dünya ve ahiret mutluluğu istiyorsan yine takvadır çaren. Evet şiirleri geçiyoruz dedik. Thümme teemmel aslen vâhiden. Şimdi sana temel bir şey söyleyeceğim onu düşün. Asıl bir şey. Vavva o da şudur. hebe Kabul etki, ki, hebe kabul et ki. Enneke kat'te cemia umrek fi'l ibadeti. Sen bütün ömrün boyu ibadette yordun kendini. Ve cahadte ve kabadde. Kayretettin, yırtındın, durdun. Hatta hasa hasale kem ma hasala leke ve istediğin noktaya geldin. Mesela neydi? Eee senede 100 gün oruç tutmak. Nasip oldu sana. Hiç teyit kaçırmamak nasip oldu. Çok zekat vermek nasip oldu. bütün bunları yaptın kabul et. Heb. Eleyse şânu kullu fil kabûl ve kadâlimte Hepsini yaptın ama asas gayen bunları Allah kabul etsin değil miydi? Etmese etmesin ben yaptım diyebilir misin? Haşa kabul etmezse Allah ben ne derim bunları diyeceksin. İnne ma yaqabbalullah min al ama Allah sadece takva etmiş, takva üzere yaşamış müttaki kullarının ibadetini kabul ediyor. Feraca al-emru kullu ila takva O zaman her şey takvaya döndü tekrar. Ve lidhalike ruviya an Aişe radıyallahu anhâ enha qâlet işte bunun için Ayşe anamızdan şöyle söylediği zevayet edilmiştir. Ma ucübe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey immined dünya ve la acabe uhadun illa zutukan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyanın hiçbir şeyine hayran olmamıştı. Hiç kimse de takva birisi kadar onun dikkatini çekmemişti. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi de Ahmet bin Ambel Müsned'in de rivayet etmiş. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanların takva olanına hayran olurmuş. Memnun olurmuş. Ve an Katade'de, Katade e, radıyallahu an e, rahmetullahi aleyh e, bu Katade İbn-i Diame isimli birisi bu. Tabi'idir ama ee, olarak doğmuş ama alimler arasında adı var görüyorsunuz Enes İbni Malik'e talebelik yapmış 118 yılında da vefat etmiş birisi Katade ennehu kal şöyle demiş mektubun fit tevrati Tevrat'ta şöyle yazarmış Adem, ey oğlu, ittakıllâhe Allah'tan kork yani takva ol ve nem haythu şi'te. İstediğin gibi uyu. Takva isen, müttaki isen, istediğin gibi uyuyabilirsin yazarmış e, Tevrat'ta. وَبَلَغَنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ كَيْسِ e, Bu Amir İbni Abdü Kays, Amir İbni Abdillah olarak da bilinir. اَنَّهُ بَكَا عِنْدَ مَوْتِهِ Ölürken ağlamaya başlamış, öleceğini anlayınca. وَكَانُوا يُصَلِّ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَلْفَ رَكَعَةٍ Her günde bin rekaat namaz kılarmış 24 saat içinde. سُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ فَيَكُولُ النَّفْسِيهِ Sonra da yatağına gelip yatacağı zaman yorulduğunda, kendi kendine dermiş ki nefsine hitap ederek, يَا wa كُلِّ شَرٍ Ey her belanın başı nefsine hitap ediyor. Vallahi ma radituki billahi tarfe ayn. Seni bir an beğenmiş değilim. Allah için seni hiç beğenmedim dermiş nefsine hitap ederek. O bekâ bu adam bir gün ağlıyor. Fakil elâ ma yubkike? Qala قَوْلُهُ تَعَالَا اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ المتقين. Bu adam işte ölürken ağlıyor. Niye ağlıyorsun diyorlar? Ne cevap veriyor? Çünkü Allah اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ المتقين. buyuruyor. Allah Maide Suresinin 27. ayeti müttaki kullarından kabul edeceğini söylüyor. Adam 20, 24 saatte yüzlerce rekat namaz kılıyor. Nefsinden hiç memnun olmadığını itiraf ediyor. Ama innema Allahu minel muttakini unutmuyor. Ya takva ehli kabul etmediyse Allah beni, amelimi kabul etmezse diye endişe hissediyor. Şimdi Gazali bize diyor ki, bu zat Amir-i Abdillah bir ismi, Hicri 104'te vefat etmiş, tabiinin büyüklerinden birisi. Zümme teemmül okura bir konuya daha dikkatini çekiyorum senin ve ay aslul usul her şeyin aslı aslın aslı budur. Ve yemedükre enne ba'd'es salihin qala li ba'd'eşyahi eşyahi. Salihlerden bazıları büyüklerine demişler ki işte filan zat ondan daha büyük olan zata demiş ki evsini bi vasiyetin. Bana bir nasihatte bulun hani biz de gidip hoca efendilere bize nasihatte bulun diyoruz ya, onlar da öyle diyorlarmış. Kale ki bi vasiyetillah rabbil alamin lil evvelin ve'l akhirin. alamin Allah'ın öncekilere ve sonrakilere vasiyet ettiği şeyi sana vasiyet ederim. Kavluhu Teala o da Allah Teala'nın şu sözüdür. Nisa suresinin 31. ayeti. Ve laqad wasaynalladîne ûtûl kitâbe min qablikum ve iyyâkum en ittakullâh Sizden önce kitap verilenlere ve size vasiyetimiz en ittakullâh takva olmanızdır. Allah Nisa suresinin 331. ayetinde böyle buyurunca filan zat kendisine gelen bize bir nasihatte bulun diyene bu nasihati bulunuyormuş. Allah öncekilere ve sonrakilere Rabbuna, Rabbul Alemin olarak enittekullah Allah'tan korkun diyor. Takva olun diyor. Allah'tan korkun ne demek? Takva olun demek. Pir kir titreyin bir kenarda ağlayın demek değil. Hayatınız Allah'ı var kabul ederek yaşanan bir hayat olsun demek takva. Hem faiz işlemi devam ediyor hem Allah'tan çok korkuyorsun. Bu kendi kendini aldatmak olur. Hem namaza kalkmıyorsun hem Allah'tan korkmada senden daha iyisi yok. Bu bile bile kendini kandırmak olur. Allah'tan korkuyorsun ve bu korkun nefes alışlarında hissediliyor. Daha çok çalışıyorsun, daha çok para kazanıyorsun, zekat daha çok vereyim diye. Gayrı Müslüme ve günahkara muhtacı olmayayım diye mesela. Kuldu <gülüyor> ene gazali diyor ki ben şimdi sana nasihat edeceğim. Yukarıda başkalarının sözlerini naklettim. Eleyse Allahu Taala a'lem bi salahi al-abd min Allah kulun iyi olup olmadığını herkesten daha fazla bilmiyor mu? E ve leysa huwa ansaha lehu ve erham ve min Allah herkesten daha fazla nasihat etmiyor, merhamet etmiyor, acımıyor mu kullarına? ve لو كانت في العالم خصلة هي اصلح للعبد eğer şu dünyada bir iş olsaydı hasletun bir huy iş demek hiye aslih lil abdi kulun daha menfaatine olsaydı Ve ecmaulil hayr hayır açısından iyilik açısından daha toplayıcı olsaydı Ve adamul ecri daha sevaplı olsaydı Ve ecellu fil ubudiyeti kullukta daha üstün olsaydı ve أعظم في الكادر <gülüyor> kıymeti daha fazla olsaydı ve evla hali daha iyi görünür olsaydı o encehu fil maali akibeti daha başarılı olsaydı minhadi hil hasletil lati hiye takva şu bahsettiğimiz takvadan daha iyi bir şey olsaydı bu saydığı örneklerde lekane Allahu teala emra biha ibadu Allah onu emre derdi kullarına madem en iyi en güzeli, en üstünü, en değerli, en faziletli, en kurtarıcı, en sevaplıyı en güzeli Allah biliyor. Böyle bilen Allah kullarına takvayı emrediyor. Çünkü en çok kullarına merhamet eden odur, en çok acıyan odur, kullarını en iyi tanıyan odur. O zaman takvayı emrediyorsa Allah demek ki takva'dan başka yol yordam olamaz. Çünkü Allah sadece takvayı örnek gösteriyor. İnne men eee inma yetekebbulullah minel muttakin. Çünkü Allah müttakileri istiyor. Lekan Allahu Teala emre biha ibad. Allah bunu kullarına emrederdi. Yani o yeni bir şey olsaydı. Wa ahsa biha khawasuhu. Çok sevdiği kullarına onu vasiyet ederdi. Likemali hikmetihi. Hikmeti çok üstün bir Allah çünkü o. Vasiatü rahmeti rahmeti çok geniş. Felemma evsa bi hadi Ama bakıyoruz ki tek bir şey bu kadar ayet okuduk hepsinde tek bir şeye topluyor. Takva. Muttaki. Ve cem'a el evlini ve el min ibadi fi zalik. baştaki en sondaki kulları hepsini bu noktaya topladı Allah. Takva noktasına. Waqtasara alayha konuyu oraya daraltıyor. Nereye? takvaya daraltıyor hep Allah. Her şey de takvaya geliyor. Evet. Alimte sen de anlarsın ki bundan enneha el gayetul la mutecavaza anha. Aşılamayacak bir hedeftir bu demek ki. Bunu da sen anlarsın. Ve la muktasara duleha. Başka verilebilecek bir örnek yoktur. Ve ennehu azza ve cella. Allah Teala, kat jمع كُلَّ نصحٍ ودلالةٍ, bütün öğütleri ve göstermeleri önümüze koymuştur. Ve irşadın, ve tembihin, ve tehdibin, bütün irşat, yani açıklamaları, uyarıları ve ikazları yapmıştır Allah. Ve tealemin ve tehdibin, fi hadi ilwasiyeti ilwahideti, kema iliku bi hikmeti ve rahmeti. Onun hikmeti ve rahmeti ne kadar? uygunsa tam o kadarını Allahu Teala öğretmiş ve arındırmış olarak önümüze koymuştur takva kelimesiyle. Ne konuşuyor Gazali rahmetullahi? Aleyh? Bu dünya badirelerini geçeceksin kardeşim. Cennete gitmek için bu dünyayı aşacaksın. Bu dünya bir engeldir. Dünyadan sonra engelin şeytandır. Şeytandan sonra engelin nefsindir. Nefsin en büyük çetin düşmanındır dikkat et. Nefis diye bir tehlike var. Nefsi aşmak istiyorsan takvadan başka çaren yok. Onu anlatıyor şimdi. Takvadan başka çaren yok. Takvayı uygulayabildiğin sürece nefsini adam ediyorsun. Nefsini adam ettikçe derdin yok Allah'ın izniyle. Ve de ve anladın ki sen Gazali diyor enne hadihi'l hasete'l latihi't takva şu takva dediğimiz özellik hiç Jamiyeti li khairi Dünya ve Akhera, Dünya ve Akhera in topluyor. toplyor. El Kafiye li cemiyat muhimmat, bütün gereksinimleri karşılıyor. El Mubelligate ila ahlat dereceleri <gülüyor> fil Gobudiyah, kulukta en üstün derecelere götürüyor. Ve haza aصل لا مزيد عليه üstüne söylenecek bir söz yoktur bu kuralın nedir o takva gibi toplayıcı bir özellik yok Vefi kifayeun liman aps nura vahtedda Nuru yani Allah'ın nurunu görüp yol bulan için bu yeterlidir Takva kelimesi Va ile bir delike vas takva ile hareket edip başka bir şeye muhtaç olmayan için bu yeterli vallahu veliyül hidayeti ve tevfik Allah hidayetin sahibidir lütfu keremiyle başarı veren de odur fe <Sessizlik> in eğer bana diyecek olursan la kad azum kadru hadihi'l haslati ve yani bu senin anlattığın takva özelliği çok büyük göründü gözüme. Dersen çok önemli olduğunu anladım. Vaştettetil hacetu ile məgrifetihâ. Bunu tanımam gerekiyor benim. Çok şiddetli ihtiyacım var. Fela buddâne min tavsiyliha. Bana bunu açıklayacaksın. Dersen sana cevabım şudur. Fəlem bilesin ki. Ne dedik? Takvayı bu kadar önemli bir konuma taşıyınca sen bana soracaksın. Diyeceksin ki madem öyle takvayı açıkla bana diyeceksin. Yani bunun ayrıntılarına gir diyeceksin. Ben sana ayrıntılarına gireyim o zaman. Fealem bilesinki ennel emre kezalika. Gerçekten bu böyle. İyi anladın. Fehakalha en yücelle kadruha. Gerçekten takva yüceltilmelidir ve elzama ve onu istemek aramak zorundayız. Ve temel ihtiyaçı ile ilgili onu bilmek mecburi oldu. Ve, ama sen, öğreniyorsun, anlarsın, bilirsin, anlıyorsun, bilirsin, anlıyorsun, bilirsin, Bir şey çok değerliyse anlıyorsun, bilirsin, anlıyorsun, bilirsin, anlıyorsun, bilirsin, onu elde etmek için de çok istemek gerekir. Pahalı bir şeyi elde etmek için çok harcarsın. Çok yüksektekini almak için çok basamak çıkarsın der gibi. Ve ta'bin kebirin, çok yorar. Ve himmetin aliyetin, büyük himmet ister. Çoluk çocuk işi değil. Ve cühdin şedidin, çok yorulmak ister. Fe i'den, kama anne, hadi lıxslte xslte gizimte kibire, fal nasıl bu takva büyük bir şeyse, azim bir şeyse, onun için çalışmak da büyüktür. Onun hakkını vermekte büyüktür. Onu elde etmek için gayret de çok fazladır. Çünkü büyük iştir, çünkü zor iştir. Feenel makarim ala hasbi'l Çünkü üstünlükler zorluklarla paraleldir. Bin metrelik bir tepeyle 2000 metrelik bir tepenin çıkması aynı değil. Takva madem ki en zirve hedeftir onun için yorulmak da en zirvedir. Ve innel lezzati ala hasafil Yani ağzımıza gelen tatlar da gıdada mesela onun için harcanan emek kadardır. Vallahu Teala yakul Allah buyuruyor ki veldinen cehedu fina lenehdiyennum subulena. Bizim yolumuzda gayret edenlere biz yolumuzu açarız. bu suresinin 69. ayeti bu. Yani bir gayret etmeden, sen yorulmadan, cihat düzeyinde çalışmadan kimseye Allah'ın yol açtığı yoktur. Ve innallaha teala huar rahim. Allah rauf ve rahîmdir. Ne demek rauf acıyan, raih, rahim merhamet eden. Ellezî bi yedihi teysîru kullu 'asîrin. Her zoru kolaylaştırmak Allah'ın elindedir. Fesdemi' ve tenabbah. dille ve dikkat et. Ve tefhem hadd beyan hadi'l haslati hatta ta'lama bu özelliğin açıklamalarına dikkat et, iyi anla. Sunne teş. Sunne teşemmar li'l kıyam biha. Sonra paçalarını sıvayı ve yol koyul. Ve isti'in billahi azza ve celal hatta ta'mala bima ta'lama. Allah'a dayan, Allah'a sığın, öğrendiklerini yapabilesin diye. Fe inna shaa ne fi Çünkü en büyük iş budur. Allahu Teala, veliül hidayet ve tovifik bivalde. keremiyle Allah'tır. hidayet veren, başarı veren. Fena şimdi deriz ki, ilm evvelen. Şimdi o sorduğu, madem böyle büyük dedin. Çok önemli dedin, açıkla bakalım şimdi demişti ya soruda. Şimdi o açıklamaya geliyor yani. Evet doğru söylüyorsun, duru önce izah etti bize. Gerçekten zor, haklısın. Ama şimdi takva ayrıntılarına giriyor. Ansiklopedilerde, <gülüyor> din adına yazılmış ansiklopedilerde, Takva hakkında Gazali'nin anlattığından fazlasını bulabilirsiniz. Ama bir şeyi bulamazsınız. Gazali hasretini yazıyor burada. Uğrunda uzdete çekildiği şeyi anlatıyor. Ansiklopediler, şüphesiz sahipleri, yazarları Müslüman o maddelerin, o açıdan söylemiyorum ama onlar bilgi toplamak için onu yazıyor. Takva Müslüman olarak bir hedeftir bizim için. Bu hedef için gelin ey gençler söyle yapalım diye bir cümle bulamazsınız. Böyle genelleme yaparak söylüyorum. Takvayı tarif ederken ansikulüme takva, tasavvuf büyüklerine göre şöyledir. Bazıları da buna karşı çıkmış böyle demiştir. Gazali elinde kazma, bir dağı böyle tek başına kazıyor, altında maden çıkarmaya çalışıyor. Bulduğundan da sana bana veriyor. Bu çalın yazarları, çizerleri ise umumiyet itibariyle tabii söylüyorum. Gözü yaşlı o maddeleri yazanlar vardır belki. Yani Ama işte gidiniz lütfen bu akşam bir bakınız Ansiklopedilerde, bakın. Gazalin'in anlattıkların gibi bir şey anlayabilecek misiniz? Onlar kuş bakışı bakıyorlar olaya. İşte Ashab takvaydı, Hasan Basri takvaydı, Fulayr bin Yah takvaydı. Bunun hayata uyarlanması böyledir. Birisinin malını sayıyor onlar. Zenginin bütçesinin hesabını yapan muhasebeci gibi. Gazali'ye dikkat edin. Bu derde ortak arıyor seni. Sen böyle diyorsun. Ben de böyle diyorum zaten. Hakikaten doğru söylüyorsun diyor. Zor diyor. Hakikaten zor. Çok zor hem de diyor. Allah ona rahmet etsin. Bu sebeple Gazali'de bulunmayan bilgileri başka yerlerde bulabilirsiniz. Sadece Gazali'ye mahsus değil bu dediğim yani o dönemin alimleri. Allah'ın dostu, takvayı yaşamaya çalışmış, aç kalmış, hicretler etmiş. Bu insanların içlerindeki himmet bu asırda bizde olmayan şey. Ama herkes sevdiğiyle beraberdir. Allah herkesi sevdiğiyle beraber haşreder de ondan sonra herkes gayesine, fiilen ermese bile ahirette erer. Ayrı bir mesele. Yani Gazali'ye bakarken bu e, pencereden bakmayı sakın unutmayasınız. Gazali dışarıdan gazel okuyan birisi değil. Elinde kazma maden arıyor. Öbürleri de helikopterle bu manzarayı keşfediyor. Gazali orada maden arıyor diyor. Onlar haberci. Bu Teheccüd kıldığı için teheccüd namazı kılın diyor. Kendisi çok yemediği için çok yemeyin diyor. Rahmetullahi aleyh. Fe şimdi deriz ki i'lem evvelen önce şunu bil. takva fi kavli Takva bizim şeyhlerimizin kim bunun şeyhi? İşte El-Varrak mesela bunun şeyhi ama onun da şeyhleri var tabi. Yani toplu olarak biz büyüklerimiz dedik gidiyoruz. Bu da onun gibi büyüklerimiz diyor ki rahimehullahu teala huwa takva tenzihul kalb an dambin lam yasbik anke misluhu. Takva senden sadır olmamış. Yapmadığın bir benzeri sana ait olmayan günahtan kalbini arındırmaktır. Hatta يجعل العبد من قوه العزم على تركها. O kadar ki kul onu yapmamaya gücü kalbinde buluyor. vikayeten gayeten ve beynehu ve beyne'l maasi günahlarla Kul arasında o kalp tampon oluyor. Bunu ben şöyle tarif edeyim. Takva nedir? Şeyhleri şöyle tarif etmiş ona. Sen mesela alkol kullanmadın hiç. Alkol gibi bir şey nedir bilmiyorsun. Kalbinde alkol hissiyatı oluşmasına karşı hazırlıklı duruyorsun. Böylece günün birinde alkolle karşılaşacak olsan kalbin engelliyor seni. Elektrik çarpmışa dönüyorsun. Bütün haramlar için böyle. Halbuki biz müttaki adam kime diyoruz? Alkol içmeyene diyoruz. Düğünde çıplak vaziyette gelin olan damat olan insana demiyoruz bunu. Halbuki bu takvalık öyle bir eyleme karşı kalbi yüz tampon olmuş insana deniyor. Bunu ben bugünkü hayata nasıl uyarlayacağım? Şöyle uyarlayacağım. Müslüman insana Mesela alkollü bir düğüne gitmek için davetiye uzatılabilir mi? Uzatılabilir. Ben buna gelmem der. Bu Müslüman davranıyor. Ama takva davranıyor. değil. Takva adam kim? O davetiyi ona uzatanla hayatta bağını koparan adam. Bunun teklif edilmesi bile o adamın kabul edeceği bir şey değildir. Ya bu alkolü kaldırsanız da biz de gelebilsek filan dedirtemezsin bir daha ona. Sensörleri yani kalbi tehlike hissetmiştir, alan vermiştir o. o. O meclisi terk eder o. Takva bu işte. Günahları yüz metreden hissediyor. Yıl öncesinden hissediyor. İçine düştükten sonra Müslüman zaten anlar günahı. Mesela yine düğün üzerinden gidelim. Bunlar biz misafirliğe gittiğimizde çok lavbo hali bize gelip gidiyorlardı. Bunların düğünü de böyle olacağı belli. Dolayısıyla bir inceleyelim. Bu düğün davetiyesini bize nasıl getirdi bunlar? Der takva bir adam. İç donanımı günahlara karşı sürekli uyanık olan insan demek takva insan. Birilerine göre bu abartı tabii. O kadar da değil. Hacı öyle de değil ya çok aşırı gidiyorsun. Birilerine göre böyle. Ama Allah müttaki kullarından her şeyi kabul ediyor. Onlar ayrıcalıklı kulları. Allah'ın Celle Celaluhu. Wa <gülüyor> ha hakita qala shaykhuna rahimehullah taala shaykhimiz böyle dedi kim şeyhı el varrak ve zalika en aslu lafzati takwa fi'l lughati çünkü takva kelimesinin kökü Arap dilinde huwa el waqwa bil va veqwa şeklindedir. Wowo'ma biraz böyle Arapça zevkiniz olsun. Wowo, Masdarul Vikaye kökündendir bu. Yukarı şöyle kullanılıyor. Vaka yakı vika'yeten wa Bu vaka yakı korundu, korundu vaka vakiye korundu demek. Korundu. Korunmak başka. Yani sensörler var, uzaktan hissediyor, gölgeyi takip ediyor. Korunma politikası bu. Harama girdin de bıraktı, tövbe etti, boğuştun mu? O ayrı bir merhale. Ama o da Müslümanlık. Onda bir sorun yok. Biz Müslümanlığı ne dedik? En zirvesine talip olmak istiyoruz. En zirvesinin mücadelesi bu. Fāubdilat anil waabita buradaki vav, wow takwa eee çevrildi kema hu fil wuklan ve tuklan ve nahima u fakil takwa. Arapça bereket olsun. Feiden, لما حصلت وكاء, لما حصلت وكايه بين العبد Bu günahlarla kul arasında tampon oluşununca bir duvar örüyorsun min kuvwati azmihi ala terkha o günaha yaklaşmama yapmama konusunda sımsıkı bir kararlılık oluşuyor ve tavtini kalbi ala zalik kalp bu konuda iyice hazırlıklı ve yusofu hinen idin bi ennehu muttaqin işte o zaman ona muttakî diyoruz denir. Ve yuqalu li zalika tenzih ve'l azm ve'tavtin takva. Bu uzak durma kararlılık ve kalbin kökleşmesine de takva. Demek ki takva bu eylemin adı. Müttaki bu eylemi yapanın adı. Evet. Derinliklere girdi gibi görülüyor Gazali. Hiç de derinliğe girmedi. Elif lam mim. Zalikel kitabullahi raib fihi Lilmüttakîn. Birinci sayfayı açıyorsun Kur'an-ı Kerim'de karşıda birinci satırdaki kelime bu. Kur'an-ı Kerim'in ilk satırına giren kelime, Gazali tarafından ders yapıldığında çok derin konular sayılır mı? Niye insanlar takva hayatını, müttakileri, uzay Müslümanı gibi görüyorlar? Çünkü takva hayatı lezzetlere sınır getiriyor. Ancak alkol masasına oturunca uyanan Müslüman olsun bari istiyor şeytan. Allah da istiyor ki alkol tehlikesini kilometrelerce öteden hissetsen. Günah hazırlığında kalp, göz, kulak, sensörleri tam çalışıyor olsun. Böyle istiyor allah Teala. Onun içinde hüden lilmuttakîn, müttakî kulların kitabıdır bu Kur'an diyor. Öbürlerinin kitabı değil, öbürlerinin de kitabı ama öbürleri daha yiyecek çok ekmekleri var bu işte. Ve zalimiz rahmetullahi aleyh bize büyük bir hedef çiziyor. Nedir bu hedef? Uğud Dağı'nda şehit olmuş ashab-ı kiramla buluşma hedefi, cennete yaklaşma hedefi, e bunu nasıl elde edeceğiz? Çalışacağız. Allah'ın izniyle çalışacağız. Peki. Burada kalalım. Ee, Takva konusundan devam edeceğiz inşallah. Elhamdülillah <gülüyor> ve